Evet öğretmenlerim e, psikoloji dersimiz devam ediyoruz. Bu dördüncü dersimiz. E, bu dersimizde size duyum algı belli anlatacağım. Bir önceki dersimizde psikoloji araştırma yöntemlerinden bahsettik. Duyum algı bellek baştan önceki duyumla başlayalım arkadaşlar. Duyum adı üstünde bizim arkadaşlar e, uyarıcıları alma sürecimizdir. Duyum uyarıcıları alma sürecimizdir arkadaşlar alma sürecimizdir. Bizler duyum ile aldıktan sonra veriyi anlamlandırma sürecinde algılama devreye girer. Duyum ile alınan veriler unutmayın arkadaşlar algı ile anlamlandırılır. Algı ile anlamlandırılır. Bilgiyi aldık duyduk ardından anlamlandırdık arkadaşlar anlamlandırdıktan sonra ne yapıyoruz bilgi artık saklamak için bellek devreye gel. yani algılanan bilgi algılanan bilgi bu da neyi kastettim duyum ile aldığım bilgiyi anlamlandırdım algılanan bilgi saklanmak için saklamak için bellek devreye girer arkadaşlar bellek devreye girer Şimdi bu genel bilgilerde şimdi bunun üzerinden duyumun birkaç tane kavram var. Bunlardan bir söz edelim. Bu kavramlardan bir tanesi mutlak eşik kavramı. Bunlardan bir tanesi mutlak eşik kavramı. Öğretmenlerin mutlak eşik demek ne demektir? Mutlak eşik bir uyarıcıyı almak için aldığımız en temel veri ilgili uyarıcının gücü enerjistir arkadaşlar. O halde bir yazalım. Organizmanın ya da bilişin arkadaşlar, organizmanın ya da bilişin uyarıcıyı alabildiği, alabildiği, evet alabildiği enerji ya da ilk sayısal veridir arkadaşlar. Sayısal veridir. Bu sayısal veri ya da enerjiyi gördüğümüz anda biz veriyi alabiliriz. Altında ya da üstündeki verileri Alamayız arkadaşlar ki Bir örnek vereyim isterseniz Örneğin Örneğin öğretmenlerim insanlar için Ses 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki, arasındaki Bilgileri Verileri bizler alabiliriz Arkadaşlar kastettiğim şey şu Örneğin 19 Hz Verisi artık bizim için mutlak eşek Değildir arkadaşlar Hatta öğretmenlerim mutlak eşik altına şöyle yazayım not diye. Mutlak eşik arkadaşlar kişiden kişiye değişebilir. Kişiden kişiye değişebilir arkadaşlar. Kişiden kişiye değişebilir. Bakın öğretmenim diyelim ki ben ilgili sesi 35 Hz'de alabiliyorum. İşte öğretmen bu 35 sayısal verisi benim için ne olmuştur? Mutlak eşik olmuştur arkadaşlar. Dedim ya bir şey değişebilir. Bu benim için böyleyken atıyorum. İbrahim Hoca için ise bu 30 Hz'lik bir veri olabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mutlak eşeğin bir alt bir de üst sınır arkadaşlar. Ki biz bunlara alt ve üst eşik adı vermekteyiz. O halde onları da yazayım öğretmenleri. Alt eşik ve üst eşik. Alt eşik ve üst eşik. Alt eşik ve üst eşik. Alt eşik arkadaşlar şu bahsettiğim sayı yani verinin ilk sayısıdır arkadaşlar. Verinin yani duyduğum unsurun ilk sayısıdır. Evet üst eşik öğretmenlerim bu verinin ilk sayısı değil alabildiğim en üst sınırdır arkadaşlar. Veriyi alabildiğim veriyi alabildiğim üst sınırdır. Yani arkadaşlar, bakın şimdi buraya bir. Bizim için, insan için ilgili sesin alt eşiği 20 hertzken evet, üst eşik ise öğretmenlerim ne olmuştur? 20 bin hertz olmuştur arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada fark eşiği diye bir kavram var. Ondan da bahsedelim. Fark eşiği kavramı. Fark eşiği kavramı şu. İki uyarıcı arasındaki farklılığı ilk algıladığım İlk hissettiğim sayı benim için fark eşidir. Yazdığım iki uyarıcı arasındaki arasındaki farklılığı farklılığı görebildiğim, alabildiğim, duyabildiğim veridir arkadaşlar. Alabildiğim, duyabildiğim, gördüğüm veridir arkadaşlar. Şöyle yapalım şimdi. Elimde iki tane şişe var arkadaşlar. Ee, bunun içine biraz daha su koydum, baktım, hala hissetmiyorum, bana aynı geliyor. Biraz daha su koydum, bakıyorum, hala aynı geliyor. Biraz daha su koydum, ha dedim ya, şu şimdi bu bundan biraz daha ağır dedim arkadaşlar. Bakın ne oldu? İlk hissettiğim veri benim için artık, fark eşi olmuştur arkadaşlar. Yani iki uyarıcı arasındaki veriyi fark etmemdir. Örneğim siz görmüyorsunuz ama benim şu an öndeki tane ışık var, bu ışık da ikisi de bana aynı geliyor. Birazın biraz kıstık bana sordu e, hocam dedim ki hala aynı bana sordum tekrar aynı biraz daha kıstı Her dedim ya şimdi bak bu bundan biraz daha daha çok yanıyor dediğim anda işte gördüğüm bu ilk sayısal veri benim için fark eşiği anlamına gelmektedir. Tekrar ettim mutlak eşik kişiden kişiye değişebilir ve benim alabildiğim ilk sayısal veri mutlak eşiğindir. Alt sınır ile üst sınır alt eşik üst eşiktir. İki uyarıcı arasındaki farkı görebildiğim, iki uyarıcı arasındaki farkı görebildiğim veri öğretmenlerim benim için fark eşiği kavramıyla ifade edilir arkadaşlar. Şimdi duyum kavramından sonra bir diğer kavramımız ise algı kavramı. Algı kavramı. Bakın öğretmenlerim algı kavramı ele kime, kime ele almıştır? Bilişselci yaklaşımıyla ele almıştır. Hatırlayalım genç ekolü. ekollü. Geçtalt ekolü algı yasaları diye başlık ele almışlardır. Bunlar algılar üzerine çalışmışlar yani biliş incelemişlerdir. O halde öğretmenlerim algı kavramı daha çok geçtalt ekolü ile ifadedir. Ve algı bizim için evet, duyulan veriyi anlamlandırma sürecidir. Duyum ile alınan verinin, verinin anlamlandırılmasıdır anlamlandırmasıdır. anlamlandırmasıdır. Hatta öğretmen biz algıya aynı zamanda örgütlemederiz. Çünkü o bilgiyi aldığımızda, bizler dışarıdan bilgi aldığımızda, bilişimiz bunu algılarken yani anlamlandırırken arkadaşlar aynı zaman çok doğru bir şekilde örgütlemeler yapar. Öğretmenlerim, algı için algı için en temel yas arkadaşlar Pragnanz yasası olarak ifade edilir pragnans yasası olarak ifadedir. Öğretmenlerim algının en temel yasası olan yasası şu anlamda kullanılır. Der ki bizler uyarıcıyı alırken veriyi alırken en iyi en tam en anlamlı en bütün şekilde alırız der. İşte bu da pragnans arkadaşlar. Pragnans en anlamlı en basit en bütün Olarak anlamlandırma, örgütleme sürecimdir. Anlamlandırma sürecidir arkadaşlar. Öğretmenlerim bunun doğrudan bir tanımı yok. Bütün algı kapsar. Örneğin şimdi benim karşımda İbrahim Hoca var. İbrahim Hoca'nın şu an sadece işte sıralardan, masalardan dolayı sadece üst tabi görünüyor. Ben burada şey demiyorum değil mi? Ana bizim İbrahim Hoca'nın aslında altı yokmuş da üstü varmış falan demiyorum değil mi? Ne yapıyorum ben onu? bütün olarak algıyorum arkadaşlar ki birazdan söyleyeceğim tamamlama diye bütünlük yasası. Bakın ne yaptım? İbrahim Hoca'yı en anlamlı, en basit, en bütün olarak anlamlandırdım. Yani benim bilişim pragnaz yasasına göre algılama yapmıştır arkadaşlar. Peki algılama için biliyorsunuz ki belli başlı algı yasaları vardır. Alt bir başlık algı yasaları. Algı yasaları. Tabi İbrahim Hoca tahtanın üstünü kullanmıştır ama benim daha işlevsel yer burası. Hocam, Olabilir. Tahtalar tam sana göre yani. Evet aynen tahtalar tam bana göre burada. Ee, bazen gittiğim yerlerde işte Antalya'da falan dershanede. Ulan tahta yukarıda bizim için işlevsel değil. Evet. <gülüyor> Algasılar arkadaşlar. algısal öğretmenlerim. İlk algısamız bir diyelim arkadaşlar tamamlama diyelim. Bir tamamlama diyelim. Tamamlama öğretmenim tanımlayalım. Bizler veriyi alırken bunları tamamlayarak algılarız uyarıcı tamamlanarak tamamlanarak algılanır. Algılanır. <gülüyor> algılanır öğretmenlerim. Şimdi bir bakın tanım arkadaşlar. Uyarıcı tamamlanarak yani bütünleyerek algılanır arkadaşlar. Bu bizim için algılama esasının tamamlamasıdır. Öğretmenlerim aslında ben burada harf lira eksik yazdım. Fark ettiniz mi? Evet. A harfi eksik. Tamamlanarak iki A harf eksik. Buradaki I harf eksik. Buradaki I harf eksik arkadaşlar. Ama ben ne yapıyorum öğretmenim Okurken tamamlayarak yani eksikleri tamamlayarak algılıyorum arkadaşlar. İşte bu bizim için tamamlamadır. Örnek vereyim. Sana bir arkadaşım mesaj atıyor. SLM yazıyor. Sen ne okuyorsun bunu? Selam da okuyorsun. Ne yaptın bunu? Tamamlayarak algıladım veya öğretmen neye beri ne yapıyorsun değil mi? Ne haber okulu yokuşsun. Ne yaptın? Tamamlayarak algıladın arkadaşlar. Ya da öğretmenlerim şu çizdiğim şekli kendi içinizden düşünün bir. Neye benziyor? Tabi resim yeteneği olmayan bir adamın çizme ihtimali düşük. Evet bunu ilk gördüğümüzde arkadaşlar değil mi? Öğrencilere soruyorum ki, ne görüyorsun diye bunun kare olduğunu söylüyor. Ama burada bir kare yok arkadaşlar. Ben ne yaptım bunu yine? Tamamlayarak algıladım arkadaşlar. Öğretmenlerim bakın Tamamlanmayanlar her zaman akılda kalır arkadaşlar. Biraz önce verdiğim örnekte İbrahim Hoca'nın ben altını görmedim ama ne dedim onu. Bütün olarak aldadım ki bu da bizim için tamamlamaydı arkadaşlar. Öğretmenlerim tamamlanmayanlar gerçekten akılda kalır. İşte tamamlanmayanların akılda kalmasına bizler Zeygarnik etkisi adını veririz. Alt başlık yazdım şuraya hemen. Z-garnik etkisi. Öğretmenlerim Z-garnik etkisi... Tamamlanmayanların akılda kalmasıdır. Tamamlanmayanların tamamlanmayanların akılda kalmasıdır. Bak şimdi. Örnek vereyim arkadaşlar. Deneme sınavına giriyorsunuz. Sınavdan çıktıktan sonra soruların bir kısmı yanlış, bir kısmı doğru. Aklımda kalan sorular hangisi arkadaşlar? Bu sorunun cevabı yanlış yaptığın sorulardır. Yani yanlış yaptığın soruları tamamlayamadığından dolayı Akılda kalacaktı. Zaten deneme sınavı amacı budur. Sana yanlış yaptırtıp onu öğren ve akılda kalsın diye. Bunun için ne yapıyorsun? Sınava geliyorsun. 80 sorunun hepsinde, 50 sorunun hepsini yanlış yapıyorsun. Akılda kalıyor. Yok öyle bir şey. Sen birazını yap. Eksik kalanlar akılda kalır arkadaşlar. Evet tamamlanmayanın akılda kalmasıdır. Örneğin ben derse gittiğim yerlerde öğrenci soru gönderebilsin diye işte numaramı veriyorum arkadaşlar. Bana WhatsApp'tan soru gönderiyorlar. Ve ben o soruyu cevaplamazsam içime sıkıntı giriyor. Neden? Çünkü akılda kalıyor. Çünkü onlar daha tamamlanmadı. Cevaplayamadım. Ve hemen cevaplamak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Tamamlanmayan akılda kalır. Örneğin senin hayatından bir örnek. Örnek. Yarım kalan aşklar unutulmaz. Öyle mi İbrahim Hocam? Yarım kalan aşklar Yarım kalan aşklar unutulmaz arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Tamamladıktan sonra Ayrılıyoruz. Aksa sıkıntı. Evet. Geldik şimdi ikinci algılaması. da basitlik yasası. İki. Basitlik yasası. Bunu öğretmenlerim. Basitlik yasası. Basitlik arkadaşlar. Bizim için basit olanlar daha kolay algılanır. Basit olanlar. Basit olan uyarıcı. Daha kolay algılanır daha kolay algılanır. Evet, o da şu öğretmenlerim. Diyelim ki tahtada iki tane şekil var. Bir tanesi şu olsun öğretmenlerim. Bir tanesi de şöyle bir şekil olsun. Evet, bu tahtaya baktığınızda öğretmenlerim iki tane şekil var. Bunu anlamakta, algılamakta arkadaşlar zorluk çekersin. Ama bunu doğrudan algılarsın. Çünkü öğretmenlerim, basit olanlar daha kolay algılanır. Veya düşün, evde iki tane odam var. Odanın bir tanesi karma karışık bir oda, diğer ise çok düzenli bir oda. Karma karışık odaya girdiğinde arkadaşlar ne yapıyorsun? İçin sıkıntı gider böyle niye algılamakta problem çekersin. Hatta öğretmenlerim bakın şimdi biz bazen soru yazarken şöyle yaparız: Sorunun üstüne grafikler koyarız, onu koyarız, bunu koyarız. da soru çok kolaydır. Ben grafikle hiçbir ilgisi yoktur. Ama sen o grafiği gördüğün an dersin ki, ha dersin ya bu soru sordur. Hatta ben onu geçim dersin arkadaşlar. Değil. Ne yaptım orada ben sana? Algılamakta basit olmayanı koyduğumdan dolayı sen soruya doğrudan evet zordur diye giriş yap. Nedeni yine basitlik ile ilgilidir arkadaşlar. Evet. Üçüncüsü öğretmenlerim. Üçüncü yasamız bu da devamlılık ya da süreklilik yasası. Devamlılık ya da süreklilik yasası. Süreklilik yasası arkadaşlar. Bu da şu. Benzer uyarıcılar arda arda gelirse sürekliymiş gibi algılarız. Benzer uyarıcılar. Benzer Uyarıcılar Art arda Gelirse Sürekliymiş gibi Algılanır Sürekliymiş gibi Algılanır Evet O da şöyle öğretmenlerim. Ee, Roadrunner Çizgi filmi verirsiniz arkadaşlar Roadrunner çizgi filmini Değil mi? O rotanır arkadaşlar yorum devamını hani şu var ya bibip diye kaşan hayvancık işte neyse. Evet yorum devamını daha açısın arkadaşlar ve onu kovayan tilki de değil mi sürekliymiş agılar ve zant diye duvara vurur arkadaşlar. Bunun nedeni süreklilikle ilgilidir. Ya da başına gelmiştir. Evet camı tertemiz silmişlerdir ve var olan uyarıcının devamını görürsün camın ardında öyle mi? Gidersiniz zant diye kafayı vurursun bu da süreklilik değildir arkadaşlar. Ya da öğretmenim şöyle yani şimdi tabi okul oyuncu öğretmenlerinde çok fazla erkek öğretmen adayımız yok ama biraz da da yakın örnek olacaktır. Genelde arkadaşlar böyle firki kullanırken bir tane futbolcu arkadaşlar kameraman da kamerayı şöyle tutmaktadır arkadaşlar. Şimdi topa vurduğu anda kameraman da topun güzergahında kamerayı çekmek zorunda topu kaybetmemek için. Ama topun başında Galatasaray ile Sabri reis olunca arkadaşlar Sabri topa vurduğu anda Top bu şekilde değil de böyle gitmesinden dolayı kameranın onu bir arar arkadaş. Niye? O sürekliymiş gibi ağlayacak ve kameraya düz çekmesinden dolayı topu kadraçtan kaybedecektir. Bunun nedeni de yine süreklilik ile ilgilidir. Dördüncüsü. Sayın Hocam yanınızda Galatasaray sabriye işleşmesi olmadı ya. Ben? Sabri artık Galatasaray Evet Galatasaray değil mi? Sabri artık Yeter Galatasaray. Beşiktaş olarak da sayın meslektaşım. Evet. Göstermen artık. Evet doğru Beşiktaş evet. Evet benzer arkadaşlar bu da benzer olan uyarıcıların birlikte algılanmasıdır. Benzer olan uyarıcılar birlikte algılanır. Birlikte algılanır. Bak şimdi örnek arkadaşlar. Tipik bir örneğimiz vardır bunu zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen çizdim bir daha, evet çiziyoruz, aynısından bir de şöyle çizeyim öğretmenim hızlıca, çizdik, evet bir de şunu çizelim, çizdik, evet sorduğumda arkadaşlar burada ne görüyorsun diye sorduğumda bana şunu derler, biri dikey gibi bir de yatay gibi. Aslında bunun dikeylikle yataylıkla bir alakası yoktur arkadaşlar. Burada bakın benzer olanları birlikte, benzer olanları birlikte algılamamdan dolayı ben bu yorum yapmaktayımdır. Ya da benzerlik, diyelim arkadaşlar adam bir tarz giyiniyor ve o tarz giyinen adamın da belli baş özellikleri var arkadaşlar. Daha sonra aynı tarz giyinen bir adamı gördüğünde de o özellikleri o adamı atfetmen benzerlikten dolayıdır arkadaşlar. Ya da öğretmenlerim benzer sesi tonlu, ses tonunu kullanmamdan dolayı beni daha iyi algılarsın. Örneğin ben şimdi konuşsam benzerlik ilk kez nasıl gidelim, konuşsam arkadaşlar bu durumda beni anlayamazsın. Veya dikkat edin öğretmenlerim. Bir mekana gittiğinizde, kafeye, paba falan filan gittiğinizde arkadaşlar yüksek sesle ben arkadaşınla iletişim kurma ihtimalin vardır. Nedeni yüksek sesin farklı bir benzer olan ses tonu vardır ama senin kullandığın ses tonu ise Evet daha benzer bir ses tonu olmasından dolayı arkadaşını anlayabilirsin. Bu da benzerlik ile ilgilidir. Geldik şimdi diğer bir algı yasamız. Beşincisi. Evet 5 öğretmenlerim bizim için yakınlık ilkesi. Beş yakınlık ilkesi. Yakın olanlar da birlikte algılanır yakın olan uyarıcılar birlikte algılanır. Algılar. Yine şekille başladım öğretmenlerim. Şekille başlayayım. Evet şöyle yuvarlaklarımı çizeyim. Bu da tipik bir örneğimiz. Tahta ne görüyorsun? diye sorduğumda öğrenci bana şöyle söylüyor. Üçlü gruplar halinde e, yuvarlakların bulunduğunu falan söylüyor arkadaşlar. Ama bu aynı zamanda bakın buraya bir dokuz tane yuvarlak burada. Ama sen bunu üçlü gruplar halinde söylemen birbirine yakın olduğundan dolayıdır arkadaşlar. Ya da öğretmenlerim bakın şimdi bir tane sınıfında bir öğrenci var. Şımarık bir öğrenci. Yaramaz bir öğrenci arkadaşlar. Onun yanındaki yakınındaki bir arkadaşını da hiç tanımasan bile o da şımarıktır diye atfetmen yakınlık ilkesinden dolayıdır arkadaşlar. Aynı zamanda eğitim bitişiklik ilkesi var ya işte o bitişiklik ilkesine benzerdir arkadaşlar. Ya da sesle ilgili öğretmenlerim. Bakın şöyle e, tabi çok fazla müzik bilgi yok ama e, notalar arkadaşlar yakınlaştırdığımızda daha hareketli müzik ortaya çıkar. Notaların yakınlığını arttırdığımız daha yavaş bir ses tonu çıkacaktır arkadaşlar. Örneğin hep bizim bildiği bir türkü vardır o e, Hey 15 diye bir şarkı vardır arkadaşlar aslında o bir alıttanlatır ağıtta da şöyledir Kurtuluş Savaşı'na gönderilen arkadaşlar çocukların yaşları artık 15 yaşına kadar düşmüştür ve bunu anlatan bir e, ağıttır arkadaşlar şimdi orada motolları yakınına uzattım ve herhalde şöyle bir ses ton çıkar Hey 15li 15li diye çıkar. Ama yakınlaştığında 15li, 15li biz bunu ne yapmıştık arkadaşlar bir oyun havası yapmışızdır. Bu da müzik notaların yakınlığı ile ilgilidir. Altı altıncı şekil zemin. Şekil zemin. Şekil zemin nedir? Şekil zemin öğretmenim ilk algladığım şey şekildir. İlk algılanan algılanan şekildir arkadaşlar. Sonraki algıladığım ise, sonraki algılanan ise zemindir öğretmenlerim. Unutmayın arkadaşlar, şekil ile zemin yer değiştirebilir. Anlatacağım, örnek vereceğim. Şekil ile zemin yer değiştirebilir. Yer değiştirebilir arkadaşlar. Evet öğretmenlerim. Bununla birlikte şekil ile zemin kişiden kişiye göre de değişebilir. Şekil ile zemin, şekil zemin, kişiden kişiye de değişebilir. Değişebilir. Bakın öğretmenlerim, şu an bilgisayar ekranında ben izliyorsunuz. Ve şu an ben ne oldum arkadaşlar? Şu an ben şekil oldum. Doğru mudur? O bilgisayarın arkasındaki örneğin duvar varsa, herhangi boşluk varsa orası zemin olmuştur arkadaşlar. Şimdi bana değil, önünüzdeki deftere bakın ya da kitaba bakın arkadaşlar. Artık şekil ne oldu öğretmendirip o defter kitabı oldu artık zemin benim sesim olmuş olabilir arkadaşlar. Yani yer değişebilir. Hatta bunun için böyle resmi kötü yani bunu kaç kere söyleyeceğimi bilmiyorum ama kötü arkadaşlar. Hatırlayın şeklimiz iki tane yüz vardı böyle birbirine bakın arkadaşlar. Evet. Bazıları der ki buna ben işte yüz görüyorum der. Ben yüz görüyorum diyenler için artık yüz onun için ne olmuştur? Şekil olmuştur. Evet. Artık vazo onun için ne olmuştur öğretmenlerim? Vazo onun için zemin olmuştur. Ya da e hocam ben yüz değil ama ben vazo görüyorum diyenler için vazo öğretmenlerim artık ne olmuştur? Şekil olmuştur. Evet. Artık vazo görenler için yüzler ne olmuştur öğretmenlerim? Bunlar da zemin olmuştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil ve zemin kişiden kişi yer değiştirebilir. Bu sadece görsel veri değil. İş işsel. Örneğin şu an beni dinliyorsun. Benim sesim ne oldu arkadaşlar? Senin için bir şekil oldu arkadaşlar. Ama dışarıdaki duyduğun sesler ise benim için senin için ne olmuştur? Zemin olmuştur. Örneğin bakın burada beni izliyorsun. Ben neyim burada arkadaşlar? Şekilim. Peki tahtı ne öğretmem artık benim için? Zemin olmuştur. Anlaştık mı? Peki buraya geçtim. Hala beni dinliyorsun. Ben ne oldum arkadaşlar yine? Yine şekil oldum. Tahta ne oldu arkadaşlar yine? Zemin oldu. Bu nedenle Hasan Hoca her zaman şekildir gençler. Bak gördün hep ben şekil oluyorum. Devam ettim sadece görsel değil öğretmenim. Şöyle mesela. Şu an baş parmağımı tuttum ve sıktırıyorum arkadaşlar. Baş parmağım ne oldu benim için? Şekil oldu. Diğerleri zemin oldu öğretmenlerim. Bak şimdi işaret parmağımı tuttum arkadaşlar. Artık işaret parmağım benim için şekil oldu. Diğerleri zemin oldu öğretmenlerim. Örneğin bugün başım ağrıyor biraz arkadaşlar. Bugün başımın ağrıması benim için artık ne olmuştur? Şekil olmuştur. Unutmayın şekil arkadaşlar dikkat çektiğimiz unsurlardır. Dikkat çektiğimiz unsurlar şekildir. Bu nedenle bir öğretmen için arkadaşlar şekil önemlidir. Niye? Çünkü bizler öğrenciye bilgiyi anlatabilmek için arkadaşlar öncelikle dikkat çekmek zorundayız. Dikkat çekmediğin bir bilgiyi anlatamazsın öğretemezsin. Bu nedenle arkadaşlar şekil olmak önemlidir. Ve buradaki son ilkem öğretmenlerim o da bizim için yedincisi fi fenomen. Fi fenomen ilkesi. Yedi fi fenomen. Öğretmen fi fenomen bizim için bir aslında algı yanılmasıdır. Algı yanılmasıdır. Anlatacağım birazdan. Algı yanılmasıdır. Evet, fizyom öğretmenlerim. Duran uyarıcıların hareketliymiş gibi algılanmasıdır. Duran uyarıcıların hareketliymiş gibi hareketliymiş gibi algılanmasıdır. Algılanmasıdır. Örnek öğretmenlerim. Hani vardır böyle bilgisayar ekranında böyle spiral şekiller vardır. Spiral şekiller vardır. Bu sen arkadaşlar bir süre sonra böyle dönüyormuş gibi gelebilir. Aslında dönüyor mu? Hayır arkadaşlar. Ama ben bunu ne yapıyorum? Dönüyormuş gibi algılamam fiil fenomendir arkadaşlar. Ya da öğretmenler bizim için durağın uyarıcı. İşte bazı marketlerde alışveriş merkezlerinde yani bizim Antalya'da Mark Antalya'nın böyle ışıkları vardır arkadaşlar. Durmadan mı, ışıklar böyle hareket eder ama ışığın hareket etme ihtimali var mı? Yok. Fi fenomendir. Ya da öğretmenlerim arabayı böyle bir yıkatma makinesi var ya. Araba soktuğumuzda böyle ben bazen böyle boşluğuma gelir. Araba sanki gidiyormuş gibi isterim ve bir anda frene basarım arkadaşlar. Bu da duran arabayı hareketliymiş gibi algılamam yine fi fenomen olmuştur arkadaşlar. Unutmayın fi fenomen aynı zamanda arkadaşlar bir algı yanılması olacaktır arkadaşlar. Sekizinci diyelim. Sekiz diyelim arkadaşlar. Bu da algıda seçicilik olsun. Ve burada bir ara verelim öğretmenlerim. Beşinci videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.